keffaretu men cama'a'l Bir erkek hayızlı olan hanımına yaklaştığı zaman yani cinsel munasebet yaptığı zaman bu cinsel münasebetin kefareti cezası nedir? 'Ala men cama'a'l haaid en yetasaddaka bi dinarin ev nisf dinar li Abdullah bin Abbas radiyallahu biliyorsunuz bunları daha önceden biz mukaddimede değinmiştik ondan sonra dedik ki biz bunları zamanla delillerle zikredeceğiz burada diyor ki Abdullah bin Abbas radiyallahu taala diyor ki an-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem fi allazi yati imraatuhu wa hi ha'id qala yatasaddaqu bi dinarin aw nisfi dinar ahrajahu es-sunan ve bu sünenler arasında Süneni değil yani imam Ed-Tirmidî İmam Ebu Davud, En-Nesai bin Mace ve Ahmet bin Hembel'in Musnedinde. Ve İmam Elbani bani bu hadis sahihtir diyor. O zaman bir erkek bir erkek hanımı hayızlıyken özellikle tek hanımı varsa hani bazıları iki, üç, dört tane hanımı varsa belki bu sıkıntıyı atlatır. Dolayısıyla Erkek sıkıntıya düşüp de hanımı hayızlıyken onunla cinsi münasebet yaparsa çünkü daha bundan önceki derslerimizde demiştik A.S. diyor ki ona sordukları zaman bir erkek hanımından nasıl faydalanıyor? Diyor ki Kul şey illa nikah Her şey nikah müstesna Tamam mı? Tabii ki bu esnada hanımından faydalanırken veyahut da hanımı ondan faydalanırken o şehvi arzuların üst Düzeye çıkınca dayanamıyor ve orada ne yapıyor? Haramı işliyor veyahut hatta hududu aşıyor. Yani cinsi münasebet yapıyor. İşte bu cinsi münasebeti yaptığı zaman aleyhisselam diyor ki onun cezası bir dinar veya hatta yarım dinar. Ve demiştik ki bundan önceki dersimizde bir dinar, bir dinar değeri ne kadardır? Demiştik ki 4 gram altın. 4 gram altın. Ve bu 4 gram altın hangi dönemde olursa olsun o gram kaç lira ise o çeye göre o nispete göre ne yapacak yapacakcız? Mesela bugün diyelim ki altın 150 veya ta 200 lira. Daha önceden 213 liraydı. Şimdi düştü herhalde. Suudi Arabistan'da şu anda altın baya düştü. Diyelim ki şu anda 153 lira. O zaman 400 değil mi? 153 orada da 200 yani 600 civarında hanıma hayızlıyken cinsi münasebet yaparsa 4 gram değerinde para cezasını ne yapması gerekiyor? Fakirlere vermesi gerekiyor. Ve bu hadis İmam Elbani Rahimahullah bu e, sünen Tirmzi'de ve Abu Dawud'da diyor ki hadis sahihtir.